Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Semih'e özele teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Leanduson'a Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Malumunuz olduğu üzere bu hafta Halk Müzesi'nin yaşayan en büyük sanatçılarından biri olan Neşe Tertaş hakka yürüdü ve onun ardından çok şey söylendi, söylenmekte ve bundan sonra da söylenecek. Bu çok tabii bir şey. Fakat bu yazılıp çizilenler arasında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 Gittin yarim gurbet Elden gelmedi. Bir vahdık arayın Kullar içinde Gittin yarim gurbet elden gelmedi Göz yaşları dinmez diyorlar Öksüzler murada ermez diyorlar Gitti yarım kur Gelmedi Eksüzler Murada Ermez Diyorlar Gitti yarim Kurbenim Neşeter taştan ve onun icrasından bahsetmeden önce Abdallardan biraz bahsetmek gerekiyor. Zaten bu haftaki programda Neşeter taş özelinde çok durmadan Abdallar hakkında bir şeyler aktarmaya çalışacağım sizlere. Sonraki haftalarda Neşeter taş üzerine konuşmayı tercih edeceğim. Abdallarla ilgili konuşmak biraz zor çünkü bu mesele oldukça çetrefilli bir mesele. Bunun birkaç sebebi var. İlk olarak Abdallar adıyla anılan topluluklar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 elçe çe.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 Karmı yağmış yüce başına Merhamet eylemez gözlerim yaşına Merhamet eylemez gözlerim yaşına Daha değmemiştim 15 beş yaşına vurdu hele kırdı kollarımı dalımda nereye gide arz edeyim halim. Canım vefasını görmedim Geçti cahil ömrüm Bir murada ermedim Geçti cahil ömrüm Bir murada ermedim. Eller gibi demi devran sürmedim, vurdum ele kırdım, gollarımı daldım. Nereye gideyim arz edeyim?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 Sakın ol Ah Cemal'in çekemen onum ve balin incitme canı incitme. Bir gün olup öleceksin ittin den bulacaksın tekrar geri geleceksin. Citme canın, citme. Bir gün olup böleceksin. Ettiğinden bulacaksın. Tekrar geri geleceksin. Citme canın, citme. Bir gün olur öleceksen eğer geri geleceksen tekrar insan olacaksan incitme canı incitme Garip canın yakman ara cehennemde düşen darar Bak ibret al hayvanlara, incitme can, incitme. Karıncanın yahmanın ara, cehennemde düşen dara. Bak ibret al hayvanlara, incitme can, incitme.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 Garip gönüllüm, dertli yoldaşım. Niye belli değil baharın kışın? Ey garip gömülü, dertli yoldaşım. Neden belli değil baharın kışın? Var mıdır sormazlar ekman aşın? Zengini sen ya be, ya paşa. Fıkhara insan, ya, aptal delillerle cingem haşa. Fakiri sen, ya, aptal delillerle cingem haşa. Kim onun halini? Sormuş demezler, cahilin gözünde hormuş demezler. Gariplere kim iş vermiş demezler. Zengini sem ya bey diller yap aşa. Fakir insan ya aptal diller ya haşa. Fakir ise aptal diller ya haşa. Sen de bir insansın insanlar gibi, haksız kazancına sürmedim demi. insanlığın kuralları böyle mi? Zengini sen ya bedeller ya paşa, parayı sen ya aldınlarca cingem haşa, haykır sen ya tantin ye gyeong Kandıranlar insanlığın mantını ne anlar? O haktan uzak kandıranlar insanlığın ne olduğunu ne anlar? İnsanlık varlığına olursan anlar. Zengini sem ya be eller yapar. Karayı insanlar aptal demir ya cingen haşa <gülüyor> Fakir sevme aptal demir ya cingen haşa Boş durmak günahdır, çalışmak sevap Çalış ne Sen sende bir şey yap Çalır yoldaşım gör nice ahbap Zengini sen ya bey göller ya paşa Karayılsan ya aptal göller ya cingan haşa Karayılsan ya aptal ya cingan haşa Arıg'de ol bu macahile şeytan kazancı afileh ile sanata haller üzülme bile zengini sen ya bey eller yapar paşa ukaraysan vallahi bulur dicingan haşa Hakiri sen ya vallahi yeciyan haşa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 Cehennem azabı zordur çekilmez Azap çeken hayvanları Gördün mü azap çeken hayvanları Hepsi de bu dünyaya geliller. Hepsi de bu dünyaya gelinlerr Ana haktır sen bu sırra girdin mi Ana haktır sen bu sırra girdin mi almadan emanetçi emanetini almadan ömrüm bağın gülü gül solmadan ömrüm bağın gülü solmadan kvarık bir canana dostlar ver imni kvarık bir canana Altyazı M.K. Elinde küsmü kederiz Cahiller elinde küsmü kederiz Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz Dünya senin vatanın yurdun mu senin vatanın hep yolcuyuz böyle gelir gideriz hep yolcuyuz böyle gelir gideriz dünya senin vatanın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 Ömrümü boş yere, çalan dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme, gülen dünyada Yalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme bilen dünyada. Lamb dinle da. Bir yalan dünya da. yalandan yüzüne. Gülen dünya da. Ah yalan dünyada. Yalan dünya da. Yalandan yüzüne. Gülen dünyada. dilden dile titreşimler Brasileando sunan Emre Dağtaşoğlu Desteği için Açık Radyo Denizi'ciği Semiha e Özele teşekkür ederiz.